673. Konu: Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i seçtiğine dair vasiyet namesi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, bu Ebu Bekir bin Ebu Kufa'nın dünyadaki son zamanında ahiretin ilk zamanında yazdığı vasiyettir. Bu zaman öyle bir zamandır ki kafir onda imana gelir, facir bir kimse yakine sahip olur, yalancı doğru söyler. Sizin üzerinize benden sonra Ömer bin Hattabı halife seçtim. Onun sözünü dinleyiniz, ona itaat ediniz. Çünkü ben Allah için, Resulü için, dini için, nefsim için, sizin için hayrı seçmekte zerre kadar kusur etmedim. Gücüm yettiği kadar araştırma yaptım. Eğer Ömer adalet yaparsa benim onun hakkındaki zannım budur. Onun hakkında bildiğim de budur. Eğer değiştirirse, zulüm yaparsa her kişi kazancıyla karşı karşıyadır. Ben hayrı irade ettim, gaybı bilmem, dedikten sonra şu ara, 26 suresi 227.